O'nun gece boyunca işlemiş olduğu günahlarına keffaret olur, İşte bu namazlar, iyilikler günahları siler, Hud, 11.sur 114, ayetinde belirtilen iyiliklerdir, bunun üzerine orada bulunan kimseler, ey Osman, peki Kur'an-ı Kerim'deki, el bakiat salihat sürekli kalan salih amellerle, Kef, 18.sur 46, Meryem, 19.sur 76 ile kastedilen şeyler nelerdir, diye sordular, Hazreti Osman, bunlar, la ilahe illallah, Subhanallah, elhamdülillah, elahu ekber ve, ve la havle ve la kuvvete illa billah sözleridir dedi.